Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Validebağ Gönülleri, Validebağ Korusu Rehabilitasyon Projesi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kendi talebiyle 9 Haziran'da bizlerle yapmayı düşündüğü toplantı kendi programı nedeniyle önce 17'sine sonra 14 Haziran'a alındı. Biz bugün Hilmi Türkmen ile toplantı yapmayı beklerken ''Kendisinin 11 Haziran'da basın açıklaması yaptığını öğrendik ve kendisiyle bugünkü görüşmeyi iptal ederek kendimiz açıklamadaki yalan ve yanlış sözlere karşı gerçekleri açıklamak zorunda kaldık.'' diyorlar. Sayın Türkmen, Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi ile korunun İstanbulluların doğayla bütünleşebilecekleri yeni bir alan olarak hizmete sunulacağını belirtmiş. Öncelikle Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi adı altında hazırlanmış ve koruma kurulu tarafından onaylanmış resmi bir proje yok.'' Üsküdar Belediye Başkanı ile görüşmeye gittiğimizde bizlere gösterebildiği tek proje 2018 yılında Çevre ve Şehircik Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hazırlatılmış ve koruma kurullarınca onaylanmış olan Millet Bahçesi Projesi. Bu projenin adını değiştirip bir kısmını uygulamaya kalkmak ne yasaya ne de etik kurallara uygun değil. Kaldı ki Millet Bahçesi Projesi'ni onaylayan koruma kurullarına karşı 2018'de açtığımız dava devam ediyor. Ocak 2021'de koruya gelen bilirkişi heyeti Nisan 2021'de açıkladığı raporunda Validebağ korusuna minnet bahçesi yapılmasının uygun olmadığını net bir biçimde ifade etti. Ayrıca İstanbullular Validebağ korusunda zaten doğayla bütünleşiyorlar. Hiç kimsenin belediyeden proje beklentisi yok. Sayın Türkmen korunun bakımsızlık ve kontrolsüzlükten dolayı ekolojik dengesini yitirmek üzere olduğunu ifade etmiş. Bu ifade doğru ama bunun sorumlusu bizzat Üsküdar Belediyesi. 23 yıldır korudaki çöplerin toplanması ve ağaçların bakımının yapılması için yazdığımız dilekçelerin haddi hesabı yok. Bu dilekçelerin gereğini yapmak şöyle dursun cevap bile verilmedi. Üsküdar Belediyesi'ni bir kez daha asli görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Sayın Türkmen, koruya 7 bin yeni fidan dikileceğini belirtmiş. Yaklaşık Olarak korudaki mevcut ağaç sayısı kadar yeni ağaç dikme sözü tamamen bir göz boyama girişimi. Korunun doğal sit alanı olduğunu, koruda bir ekosistem bulunduğunu bilen hiç kimse koruya hesapsız kitapsız ağaç dikmeye kalkışmaz. Koruya dikilecek ağaçların orman mühendisleri ve diğer bilim insanlarınca kararlaştırılması gerekir. Kaldı ki Üsküdar Belediyesi 2020 yılının Kasım-Aralık aylarında koruda onlarca ağacı kesti. Bunların arasında yüzlerce yıllık anıt ağaçlar vardı, diyor. Ve ekliyor, vaidebağ korusunu koru olmaktan çıkarıp park ya da bahçe yapma projenizi halka rağmen gerçekleştiremezsiniz. Ege ve Aksaray Üniversitelerinden öğretim üyeleri Amanos Dağları'nın Hatay sınırında tespit edilen yeni bir ters lale türünü bilim dünyasına tanıttı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doçent doktor Hasan Yıldırım ve Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümünden doçent doktor Mehtap Tekşen, Hatay'ın Arsuz bölgesindeki Amanoslar'da farklı olduğunu düşündüğü bir ters lale buldu. Bitkinin literatürde ismi yer almayan bir tür olduğu sonucuna varan Yıldırım ve Tekşen hazırladıkları bilimsel makaleyi Fitotaksa Hakemli dergisine gönderdi. Dergide yayınlanan makaleyle bilim dünyasına kazandırılan bitkiye ise Arsuz lalesi bilimsel olaraksa Fritillaria arsusiana adı verildi. Yeni bir bitkiyi bilim dünyasına kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, ters dali yani fritillaria grubu dünya genelinde 150 kadar türle temsil ediyor. Ülkemizde ise son keşifle birlikte 46 tür ve bu türlerden de 20 tanesi sadece ülkemizde bulunan endemik türler. Ülkemiz ters dali cinsinden önemli bir merkez diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müsilaja karşı oluşturduğu eylem planı kapsamında yapılan denetimlerde Bandırma'da faaliyetlerini durdurduğu açıklanan gübre fabrikalarına 428 bin ton ihracat yapması için 50 gün süre verildiği ortaya çıktı. Balıkesir valiyince yapılan açıklamada işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan kükürt maddesinin denize atıldığının tespit edilmesi üzerine 1 Haziran'da 46.561 lira daha önce de 2018'de diğeri de 2020 yılında 3 kez ceza uygulandı. belirtilmişti. Yine süre verilmiş. Yine bu atıklar Marmara'ya boşalıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen NATO zirvesinde liderler güvenlikleri için tehdit olarak gördükleri iklim değişikliği konusunda çalışma yelpazesini genişletmeye odaklanıyor. İttifak kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalığın arttırılması, karbon salımı azaltma, Ve sosyal yardım çabalarına odaklanılıyor. NATO çevre güvenliği kapsamında savunma planlaması, yetenek geliştirme, sivil hazırlık ve tatbikatlara odaklanacak. Halen online devam eden Birleşmiş Milletler Global Compact Liderler Zirvesi'nde Türkiye'den plastik azaltımı taahhüdü yapan 3 büyük şirket Ebru Tüzecan'ın moderatörlüğünde bir panelde yer aldı. Panelde Can WWF Türkiye'nin Yeşil Ofis programına dahil olduklarını Ve biyo bozunur bardak kullanmaya başlayacaklarından bahsederken Turan Erdoğan da 2023'e kadar 100 bin ton plastik tüketimlerini onlarca projeyle 10 bin ton azaltacaklarını ifade etti. Bakalım şirketler bu taahhütlerini yerine getirecek mi? İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.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 ja, için in Technologie.